sağ iflerin yardımına koşarak Allah Teala'nın mahlukuna iyilik yapmak vasıflarıyla tanıtılmışlardır. Hem mesela 4. Et-Töbe Suresi'nin 4 ve 7. ayeti kerimelerinde inna Allah yuhibbul muttaqin. Gerçekte Allah takva sahiplerini sever. 5. En'am Suresi'nin 30, 31 ve 32. ayeti kerimelerinde ve qila lilladine ttakav madha enzel